Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. 5 kimse var ki onlar için cennete kefil olurum. 1- Kocasına itaat eden kadın 2- Ana babasına itaat eden kadın 3- Haç niyetiyle yola çıkan ve Mekke yolunda ölen kişi 4- İyi huy sahibi olan kişi 5- İnanarak sevabını Allah'tan bekleyerek mescitlerin birinde müezzinlik yapan kişi. Bil ki senin üç dostun vardır. Malın ki öldüğün zaman onu kaybedersin. Ailen ki onlar da kabirde senden ayrılırlar. Amelin ki o ebediyen senden ayrılmaz. Öyleyse kabirde dahi seni bırakmayacak olanla arkadaş ol. Akıllı kimse Allah'ın emir ve yasaklarını bilendir senin durumun pislik içinde yaşayan böceğin haline benzer. Ona gülü yaklaştırırsan, onun güzel kokusuna dayanamayarak ölür. İnsanlardan bazıları vardır ki, gayreti o böceğin gayreti gibi, aklı ise kelebek aklı gibidir. Çünkü kelebek yanıncaya kadar devamlı kendini ateşe doğru atar. Sen de aynı şekilde kendini günah ateşine atıyorsun. Eğer Allah'a ulaşmak isteseydin, hazırlık içinde olurdun. Hani, bunun için gayretin nerede? Sen ancak yaşamak için yiyor, yemek için yaşıyorsun. Böyle yaptığında, böceklerden olduğu gibi, hayvanlardan da senin misalin çoktur. En hızlı koşan at, kuru ve zayıf olandır. Sen, bu akşamdan itibaren yemeği azaltacağım dersin. Fakat, Yemek önüne getirildiğinde sanki uzun zamandır ayrı kalmış bir dost gibi ona atılırsın. allah Teala bir kimsenin salağını dilemezse, onun hakkında hiçbir sözün faydası olmaz. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur, Allah bir kimseyi şaşkınlığa, fitneye düşürmek isterse, sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Maide Suresi Alçaklıktan ne kadar uzak duruyorsan o kadar da içine düşüyorsun. Nefsine ihanet ediyor ve onu alçaklık meydanına atıyorsun. Bazıları şöyle demişler. Allah ile olan beraberliğin küçük çocuğun annesiyle olan ilişkisi gibi olsun. Annesi onu kendisinden her uzaklaştırdığında o her defasında annesine geri döner ve ondan başkasını tanımaz. Sen de Allah'a karşı böyle ol. Ey Allah'ın kulu! Nefsin için güzel şeyleri seçiyorsun, aynı şekilde hayvanın içinde güzel yemleri tercih ediyorsun. Fakat allah Teala ile olan muamelenin güzel olmasına dikkat etmiyorsun. Midenden atacağın halde içlerinden güzel bir tane seçebilmek için 20 kavunu evirip çevirirsin. Yemek yerken bağdaş kurup oturur ve genellikle yemeği uzatırsın. Sıra namaza geldiğinde ise onu horuzun yerden tane toplaması gibi hızlıca kılarsın. Vesveseler ve kötü düşünceler sana namazdayken gelir. Bu durumdaki kişi kendisini her taraftan gelen mızrak ve oklar için hedef tahtası yapan kimseye benzer. Bu kişi ahmak değil midir? Bir hikmet işitip onunla amel etmezsen zırh giyip savaşmayan kimseye benzersin. Bizim ticaret metamızın üzerine çiğ düştü, onu alacak bir müşteri var mıdır? Senin kıymetin, meşgul olduğun şeyin kıymeti kadardır. Eğer meşguliyetin dünya ise, senin hiçbir kıymetin yoktur. Çünkü dünya, kıymeti olmayan birleş gibidir. Kulun Allah'tan isteyeceği en fazla şey, Allah ile olan muamelesinde istikamet üzere olmaktır. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Bizi doğru yola ilet. Fatiha suresi. O halde sen de Allah-u Teala'dan istikamet üzere olmayı iste. İstikamet her durumda Cenab-ı Hakk'ın senden razı olacağı bir hal üzere olmandır. Bunu da ancak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında getirdiği şeylere tabi olmanla gerçekleşir. Kimin sevgisi sırf Allah için olursa, Allah da ona saf kerem elbisesi giydirir. Salik'in durumu su yatağı üzerinde kazı yapan kimsenin durumuna benzer. Bu kimse azar azar yaptığı kazı sonucunda nihayet aradığı suya ulaşır. Meczubun cezbeye tutulmuş kimsenin durumu ise su içmek istediğinde bir bulutun kendisi için yağmur yağdırmasıyla zahmetsiz olarak ihtiyaç duyduğu suyu alan kimsenin durumu gibidir. Şayet nefsine, arzuladığı ve sevdiği her şeyi verirsen, durumun evinde yılan bulundurup kendisini sokup öldürene kadar her gün o yılanı besleyen kimsenin haline benzer. Eğer sana nefis verilmeyip sadece ruh bağışlanmış olsaydı, itaatkar olur, isyan etmezdin. Yine sana ruh verilmeyip sadece nefis verilseydi, asi olur, itaatkar olmazdın. Cenab-ı Hak nasıl ki arıya bal yapma ve iğnesiyle sokma içgüdüsü vermişse, sana da kalp, ruh, nefis ve heva vermiştir. Bundan dolayı halin farklı farklı olur. Arının bal yapması, Allah'ın ber isminin tecellisiyle, iğnesiyle sokması ise kahhar isminin tecellisiyle olur. allah Teala nefsin çağrılarını kalbin varlığıyla, Kalbin çağrılarını da nefsin varlığıyla kırmayı murat etmiştir. Ey Allah'ın kulu! Cenab-ı Hak senden kendisine kul olmanı istemiştir. Sen ise bundan yüz çevirip ona muhalif olmayı seçtin. Senin Allah'a yönelmen, ibadeti sadece ona yapmanla gerçekleşir. O, kendisinden başkasına ibadet etmene razı olmaz. Sen bize gelip bir şeyler vermemizi istesen doğru yapmış olursun. Bizden başkasına yönelmene nasıl razı oluruz? Dünya, ahiret yolu üzerinde durur ve ona ulaşmak isteyenlere engel olur. Ahirette, Hak Teala'nın yolu üzerinde durur ve ona ulaşmak isteyenlere engeller. Günahlarını sana gösterip insanlardan gizlemesi, şüphesiz Allah'ın sana olan nutfundandır. Sana dünyalık verilir de, O'nun şükrünü eda etmezsen, o dünyalık senin için musibet olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Az bir dünyalık bile ahiret yolundan alıkoyar. Bir adamın karısı bir gün kendisine, senin benden uzak kalmana ve başka insanlarla meşgul olmana dayanamıyorum dedi. O sırada gayipten şöyle bir ses işitildi. Bu kadın yaratıcı ve var edici olmadığı halde, ''Kalbini tamamen ona yönlendirmeni istiyor da ben nasıl kalbini tamamen bana yönlendirmeni istemeyeyim?'' Bir defasında Şeyh Ebul Abbas el-Mürsi'nin rahmetullahi aleyh yanındaydım. Nefsim hakkında bir takım şeyler söyledim. Bunun üzerine Şeyh, ''Eğer nefis senin ise onunla dilediğini yap ama bunu yapamazsın.'' buyurdu. Ardından da şöyle devam etti. Nefis kadın gibidir. Kendi hasımlarını çoğalttığın zaman senin hasımlarını da çoğaltır. O halde onu Rabbine teslim et, o ona dilediğini yapar. Sen çoğu zaman nefsini terbiye etmek için sıkıntıya girersin de o sana boyun eğmez. Müslüman nefsini Allah'a teslim eden kimsedir. Şu ayeti kerime buna işaret etmektedir. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe suresi. Rabbin seni sevdiğinde dostlarının senden yüz çevirmesine sağlar ki onlarla meşgul olup da Allah'tan gafil olmayasın. Malûkat ile olan alakalarını keser ki sadece ona yönelesin. Nefsini nice kere itaate yönlendirdin de o bunu önemsemedi. Senin öncelikle nefsini tedavi etmeye ihtiyacın vardır. Nefis bir defa iyiliğin lezzetini tattığında artık bunu isteyerek yapar. Bundan sonra günah işlerken bulduğun lezzeti artık tat yaparken bulursun.